Elhamdülillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bir Kur'an kavramıyla daha karşınızdayım. İnşallah bundan böyle her cuma akşamı saat yedi buçuk ila sekiz buçuk veya dokuz arası beraber olacağız. Daha önceden Kur'an'da altı çizilmiş olan, ve nice özelliklerin anlatıldığı bir kelime ki buna kavram veya terim diyoruz. Her an mesaj taşıması bir kelimeyle onlarca ifadenin içine dürüldüğü sanki bir ağaç tohumunun veya çekirdeğinin içerisine koca bir ağacın Plan ve programının işlendiği şekilde Kur'an kavramları yeterince zihnimize ve gönlümüze yerleşirse, Kur'an kültürü hayatımızda yer edecektir. Ve giderek bu çevremize yayılıp, bizi dünyada da, ahirette de kurtaracak duruma bizi ulaştıracaktır. Bugün sizlerle fesat ve ifsat kavramını, ...beraberce işlemeye çalışacağım. İfsat bugün... ...terör dediğimiz... ...anarşi... ...kaos, düzensizlik... ...dediğimiz... ...huzurun bozulması... ...fıtrata muhalif olan... ...anormalliklerin ortaya çıkması... ...şeklinde değerlendirilen bir kavram. Fesat, Arapçada... Fesede fiil kökünden gelen bir kelime. Dolayısıyla bir şeyi dengeden, itidal dairesinden az veya çok çıkarmak demektir fesat. Dolayısıyla fesat kelimesi yiyecek ve içecekler için kullanıldığında bir bozulmayı, kokmayı içerir. Ameller içinse fesat kelimesi müfsit şeklinde de Fale mütekellifin arasına girmiştir bilirsiniz. Geçersiz kılma, amelleri geçersiz yapma, amelin hükmü olmaması anlamlarında kullanılır. Yiyecek ve amellerin dışında kullanılınca gerek nefis gerekse bedende meydana gelen maddi ve veya manevi bir bozulmayı içerir. Hepsinde dengenin bozulması ve tümüyle kokuşma, bozulma anlamları saklı. Toplumda ortaya çıkan kokuşmaya, dengeden sapma durumlarına e, Arapçada fesat veya ifsat deriz. Fesat, geçişli olmayan bir kelime olduğu halde ifsat bir başkasına etki ettirme yönüyle daha önemli bir problemdir. Yani ifsat bozmaktır, fesat çıkartmaktır, ifsat etmek, dengeyi faydalı veya adil olanı, ...yerinden çıkarıp, bozmak veya kokuşturmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de fesat kelimesi, Kur'an'da çokça kullanılan bir ifade, ...yeryüzünde fitne uyandırıp, insanların durumunu ve yaşama yollarını doğruluktan saptırıp, ...dünyevi ve uhrevi çıkarları zedelemek anlamında kullanılır. Müfsit, bu ifsat işini yapan adam demektir, bozan, bozgunculuk yapan... Fesadını başkalarına ulaştıran demektir. Fesadın zıttıysa, Salah'dır. Bunun amel cinsinde oluşması da, Ameli Salih dediğimiz özellikle olur. Müminlerin vasfı Salah ortaya koymak, Yani salih amellerle, insanların bozulan yapısını, Tekrar fıtratına, asli yapısına döndürmeye çalışmak. Kafirlerin yapısıysa, Müfsit olmak, Yani, fesadı başkalarına, topluma ulaştıran içindeki bozulmuş yapıyı dışarıya aksettirip dışarıdaki dengeyi de bozmaya çalışan insanın yapısıdır müfsit. Dolayısıyla müfsidin zıttı muslih'tir. Fasidin sıttı da salih'tir. Müminler salahı içeren salih ameller işlerlerken kafir veya münafıklar bazen de e, fasık ee, ama belki Müslüman kabul edilebilecek insanlar içlerindeki anormalliği, bozulmuş fıtratlarını dışarıya sergileyen anormallikleri ortaya koyabilirler. Ee, bu hafta ifsat kavramını işlememize sebep dünyada bunun çok yaygın olarak global bir şekilde uygulandığını en azından bir aylık bir süreç içerisinde bu ifsat ve terörün insanları ve toplumu fesada uğratacak bir yangının söz konusu olmasıyla alakalıdır. Dolayısıyla bugün yangın var diye bağırmak gerekiyor belki. Ama bağırmaktan önce görevimizi hatırlatmak, müminin yangın çıkartacak etrafı dehşete uğratacak yolu değil de Yangını söndürmeye çalışacak, bozulan yapıyı düzeltmek için gayret sarf edecek bir salih amel cinsinden toplumsal görevi var. Buna yeryüzündeki halifelik diyelim isterseniz, isterse emaneti yüklenme diyelim, ister fıtrata uygun olarak Allah'ın askeri konumunda olan bir cihat görevini değerlendirmiş olalım, isterse sadece iman veya mümin kelimeleriyle bu olaya yaklaşalım değişmeyecek ve hepsinde müminin bir görevi olduğunu bu görevinin de kendinden başlayarak çevresindeki bozulmaya yüz tutan dejenerasyona fesada ifsada karşı bir itfaiyeci eri gibi bir doktor anlayışıyla bir ıslah çizgisiyle görevini kuşanmaktır. Buna yer yer emri bil maruf nehyan il münker deriz. Yer yer toplumsal cihat görevini işlemek deriz. Ya da yer yer salih amel deriz. Dolayısıyla mümin sadece kendisiyle Rabb'i arasında kalacak klasik manadaki birkaç ibadeti yerine getirmekle sorumlu değil. Yeryüzündeki anarşi ve fesadı, terör ve kaosu Allah'ın yarattığı nizam üzere tekrar asli yapısına döndürmeye çalışmak fesada ifsada giden her türlü engeli aşıp yeryüzünü tekrar yaratıldığı güzellik üzerine ikame etmeye çalışmak demektir. Evet bugün yer yer maddi manada kullanılan bir kriz kelimesi var. Evet kriz var ama bu öncelikle yaygın bir şekilde iman ve ahlak krizi şeklinde hepimizi gerçekten çokça ifsad ediyor. Ve çokça yapıyı bozan, dejenere eden özelliğe gidiyor. Ekonomik krizin bizi dünyada bazı zorluklara ulaştırması söz konusudur ama... Bazı faydaları bile vardır söz arasında. Aşırı materyalist hale gelen, lüks tüketime özendirilen, her şeyi ihtiyaç kategorisine koymaya çalışıp yediği halde doymayacak bir ihtihaya sahip olan tüketim toplumunun bireyleri olmaktan belki hoşa gitmeyen ekonomik krizler, biraz daha madde mana konusundaki dengenin bozulmasına engel olacak hayra yönelik yapıları da vardır. Ama iman ve ahlak krizinin, iman ve ahlak konusundaki dejenerasyon ve fesadın bizi dünyada da ahirette de perişan edeceği çok kesindir. Yani bugün esas problemimiz ne ekonomik, ne maddi, ne ihtiyaçla alakalı ne işsizlikle ne de başka konularla alakalıdır. Tekrar edeyim esas problemimiz yeryüzünde kullukla imtihan olmayı unutan unutturan bir yozlaşma, bir cehalet bir bilgisizlik, bir vurdum duymazlık cenneti, ahireti öne çıkartmayan ona hazırlanmayan bir anlayıştır ki buna inanç yönüyle, ahlak yönüyle fesat veya kriz adı verebiliriz. İşte ifsat bunun etrafımızda anormallikler olarak gördüğümüz bir uzantısıdır. Fesat veya ifsat deyince altını çizmemiz gereken bir şey dengenin bozulması. Kişinin iç yapısının anormalleşmesi demektir. Allah bütün insanları kainatı yarattığı gibi güzel bir yapı ile yani fıtrat dediğimiz olumlu özelliklerle yaratmış. İnsandaki yozlaşmalar Allah'ın yaratmasıyla değil insana imtihan olarak verilen fesada da meyilli olan arzularının Kur'an istikametinde yönlendirilmemesi ve sınır tespit edilmemesi şeklinde ortaya çıkar. Dolayısıyla fıtratın dejenere edilmesine, ifrat veya tefrit özellikleri aşırı uçlarından birine girmesine fesat deriz, bunun başkalarına yayıldığı duruma da ifsad etme deriz. Tevhid ve fıtrat, İman ve hidayet bir salahtır, doğruluktur, fıtrattır, dengedir, huzurdur, dünya ve ahiret nizamıdır. Şirkse, nifaksa, her türlü isyan anlayışı ise fesat ve ifsattır, bozulmadır, dejenerasyondur. İnsan fıtratı ve insanla birlikte diğer yaratılanlar, yer, gök ve içindekiler hep Nizamı, huzuru, dengeyi ortaya koyar. Çünkü yaratan Allah hiçbir şeyi lüzumsuz, abes yaratmamıştır. Tabii ki zararlı olarak da yaratmamıştır. O yüzden fesat Allah'ın yarattığı tabiattan veya diğer hayvanlardan ortaya çıkmaz. Yaratıkların hiçbiri bizatihi kötü ve ifsad edici değildir. Faydasız da değildir hep artı özelliklerdedir. Yaratılanı sev, yaratandan ötürü diyen şair biraz da bunun için söylemiş. Yaratanın her yarattığını güzel bir şekilde yarattığı, fesada hiç müsaade etmeyen bir özelliği insan dışındaki bütün yaratıklarda gören iman basireti, işte yaratıklardaki güzelliği görerek yaratanın güzelliğine nüfuz edebilir ...şükredebilir ve Allah'ın yüceliğini, sanatkar özelliğini görebilir. Dolayısıyla işte iman nuruyla, basiretle yaratıklara bakarsak, ...güzelliği görebiliriz ve fesadın yaratıklarda olmadığını, ...sadece insanın imtihan için kendisine bahşedilen duyu ve duygularında yönlendirilmediği için şeytanın ivasına, vesvesesine müsait, fesada yol açacak özelliklerinin bulunduğunu değerlendirebiliriz. O yüzden fesat insan dışındaki yaratıklarda söz konusu değil. İşte insan kendi bozulmasını dışarıdaki varlıklara, dış çevreye, kainata da yayıyor. Diğer yaratıkların da bu fesattan zarar görmesine sebep oluyor. Yani insan dışındaki varlıklarda fesat olmadığı için onlar insanı bozma özelliğinde değil. Tersine insan eğer Allah'ın gösterdiği istikametten sapma gösterirse. Kainatı bozacak, dejenere edecek özelliklere gidip tüm yaratıklara zararları olmuş olabiliyor. Evet yer yer. Hastalık, musibet, çile, dünya nimetlerinden mahrumiyet gibi insana zor gelecek ekonomik krizleri de buna ilave edebilirsiniz. Savaşları ve daha başka dejenerasyonu da ilave edebilirsiniz. Bunların bile aslında insan açısından iyiye yönlendirilecek özellikleri vardır. Söz gelimi insanın olgunlaşması düşmanlarıyla iç ve dış düşmanlarıyla ancak mümkün olabilir. Şeytan, nefis ve diğer hevai özelliklerimiz aslında bizim derecemizi artıran, yükselten faydalı unsurlardır. Bunlar olmamış olsa insanın dünyada olgunlaşması, ahirette de derecesinin artması beklenmez. Hani şair öyle diyor ya, ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın. O yüzden Allah Şeytanı ve içimizdeki kötü arzuları, hevai nefsimizi yaratmasının sebebi aslında bizim olgunlaşmamız ve derecemizin artması içindir. Allah'ın yaratması yönüyle ise bunların olumsuz hiçbir durumu söz konusu değildir. Sözümüzü daha açmak üzere genişleteceğiz ama önce bir ...Allah'ın ibadetinin hatırlatılması e, için bir iki dakikanızı alacağız. Evet sayın dinleyicilerim. İnsanı öldürecek kadar zehir taşıyan bir arıyı gözümüzün önüne getirirsek... Aynı zamanda bu arının şifa kaynağı olan balla zehrinin dengelendiğini ve esas arının fesadıyla değil zararlı iğnesiyle değil yaptığı balla tabiatta yer aldığını diğerinin ise görülmeyecek kadar küçük bir e, olumsuz özellik olduğunu değerlendirebiliriz. Mesela zehirli yılanı ele alırsak yine aynı şekilde ondaki fesat yönünün hemen hiç görülmeyecek kadar az olduğunu değerlendiririz. Bugüne kadar dünyada yılan zehriyle ölmüş kaç insan vardır? İki ayaklı yılanların dehşet saçtığı, nice binlerce insanı öldürdüğü bir vakası yanında yılanların şifa kaynağı olmaları çok daha önceliklidir. Söz gelimi o zehirli kabul ettiğimiz yılan tıbbın insan hayatının şifaya ulaşması açısından bir bal gibi nice güzel özelliklere yine kaynaklık teşkil ettiğini değerlendirebiliriz. O yüzden zehirli yılan tıbbın sembolü kabul edilmiş eczacılıkta veya tıpta yılan Olumlu bir simge olarak gündeme getirilmiştir. Bunu bu iki özellikten yola çıkarak diğer bütün yaratıklara hamle edebilirsiniz. Tüm ağaçları, bitkileri değerlendirebilirsiniz. Tüm hayvanatı gözlerinizin önüne getirebilirsiniz. Kainattaki oksijeni düşünebilirsiniz. Güneşi, ayı, rüzgarı değerlendirebilirsiniz. Hiçbiri insanı toptan ifsad edecek olumsuz yönlerinin ağır bastığı bir şekilde karşımıza çıkmaz. İnsanın iç dünyasında da aslında duyular var, arzu ve hevesler var. Ama Allahü Teala gönderdiği rehber ile, gönderdiği kılavuz ile insanın bu olumsuzluğa da meyledebilecek arzu ve isteklerini ...istikamet tayin ettirerek ve sınır çizdirerek olumlu hale getirmesini istiyor. Bu da İslami prensiplere uyulduğu müddetçe çok da kolay bir durum ortaya çıkacaktır. İşte eğer Allah'ın gönderdiği kılavuz ve rehber, Allah'ın gönderdiği hüküm ve tanzim edilen esaslara riayet edilmez ise... Yani onun peygamberinin ve kitabının prensipleriyle insan hayatını nizama sokmaz ise o zaman içindeki kötü arzular yeryüzünü fesada sokmayan güç, sokmak isteyen güçler tarafından olumsuz istikametlere götürülecek ya da sınırsız doymak bilmeyen iştihalarla hat ve sınır çizilmeden ortaya konulacaktır ki işte bu. Şeytanın oyuncağı olmak, fesadı ve ifsadı yaygınlaştırmakla sonuçlanacaktır. Evet şeytan ve nefis var, içimizde de fesada meyil var, haramlara duyan, götüren arzu var ama kahramanlık da bunlara uymamakla gerçekleşebiliyor. Bunlar olmasaydı yiğitlik de, kahramanlık da söz konusu olmayacaktı. Bakara suresi 30. ayet-i kerimede, Allah, yeryüzünde halife var edeceğini ifade ettiğinde, melekler öğrenmek için Cenab-ı Hakk'a şöyle bir soru sormuşlardı. Ya Rabbi, yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek bir varlık mı yaratacaksın, diyorlardı. Allah da, sizin bilmediğinizi ben bilirim, diye cevap vermişti. Dolayısıyla, yeryüzünde halife olarak yaratılacak bir varlığın, yani insan gibi irade sahibi bir varlığın fesada da meyilli olacağını kendisine verilecek irade ile melekler bunun fesada da yol açabilecek durum olduğunu anlamış, anlayabilmişlerdi. Ama Allah'ın bildiği meleklerin bilmediği husussa Allah'ın göndereceği bir hidayet kitabıyla, Allah'ın yardımı ve lütfuyla Allah'ın o insanın içerisine verdiği fıtrat ve vicdan ile fesada giden yolun önlenmesiyle insanın gücünün artması yeryüzünde güzelliğin yaygınlaşması ve de yaratılan güzelliğin tahrip edilmemesi ahiretin de güzel olarak yaptıklarının bir karşılığı olarak ona sunulması söz konusuydu. İşte insanoğlu fesada da güzelliklere, salaha da müsait bir şekilde yaratıldı ki emaneti yüklenmesi aynı zamanda zalim ve cahil oluşu bununla alakalıdır. İnsan dışındaki tabiat varlıkları, bitkiler, hayvanlar, yer, gök, deniz, ay, güneş hiç olumsuz özellikleriyle gözükmez Kur'an-ı Kerim'de. Hepsi Allah'ın askerleridir. Fetih suresinin yedinci ayetinde ifade edildiği gibi. Allah bu askerlerinden bazılarını müfsitlere, fesatçılara da kullanır. Söz gelimi Aad kavmine, Semud kavmine, Medyen'e onlar peygamberlerini dinlemedikleri, yeryüzünü fesada ulaştırmak istedikleri için bu askerleriyle, tabiat güçleriyle onları helak edivermiştir. Bazen, ...rüzgarını göndermiş... Hendek Savaşı'nda olduğu gibi... ...düşmanlarını kahruperişan edivermiş... Bazen bir örümcek ağıyla ki... ...evlerin en zayıfıdır... ...üfleyince bile... ...göçebilecek kadar... ...bir... ...dayanıksızlığı vardır... ...örümcek ağının... ...ama öylesine zayıf... ...üflemekle bile... ...bozulacak bir ağ... ...demir parmaklıklardan... ...çok daha güçlü bir şekilde... Allah Resulü'nü hicrette kafirlerin zararlarından korumuştur. Dolayısıyla örümcek de, örümcek ağı da bazen çok büyük bir gücün yapamadığı kadar Allah'ın bir askeri olarak fesatçılara, ifsad edenlere karşı büyük bir asker rolünü üstlenebilir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Bizi sever, biz de Uhud'u severiz dediği gibi bir dağın da bir taşın da kendi anlayışıyla yeryüzündeki fesada değil salaha yönelik tavrını biz bugünkü ilmimizle bilmesek bile Kur'an'ın haber vermesiyle anlıyoruz ki dağ taş kendi anlayışıyla Allah'ı tesbih ediyor, Allah'a itaat ediyor, Allah'a askerlik yapıyor, ona isyan etmeden ...onun kulu olan güzellikler sergiliyor. Bazen bir sivrisinek bile Nemrud'u kahretmeye yeterli oluyor. Son günlerde sık sık tekrarlanan şekliyle bir ebabil kuşu... ...fillerden meydana gelen güçlü kuvvetli zannedilen askeri darmadağın edine edilebiliyor. Denizler, sular Nuh tufanında olduğu gibi ya da firavun ve askerlerine yöneldiği gibi... ...nice fesatçı insanların helak edilmesine sebep olan Allah'ın askeri rolünü rahatlıkla üstlenebiliyor. Evet bütün yaratıklar Allah'ın kulu ona tesbih ediyorlar ve Allah'a isyan etmiyorlar ki fesat unsuru olsunlar. Zaten Allah'a itaat edilen bir durumda fesat diye bir şey söz konusu olmaz. Evet bütün yaratıklar insan dışındaki bütün yaratıklar severek isteyerek... İçlerinden geldiği gibi Allah'a itaat ediyor, ona kulluk ve tesbih ediyorlar. Kur'an-ı Kerim bunu haber verir. Söz gelimi Fussilet 11. ayet kerimesinde onların isteyerek, bilinçli olarak kendi anlayışlarına göre seve seve Allah'ın e, itaatkar kulları olduğu vurgulanır. Tesbih ettiği nice ayetlerde ifade edilir. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin denilir. Hatta şey olduğu bile tartışılabilecek insanın veya herhangi bir varlığın gölgesi ki aslında kendine göre bir hayatı yok diye zannedilebilir. Güneşin veya bir ışık kaynağının yansımasıyla oluşan bir gölge bile Kur'an'ın ifade etmesine göre Allah'ı tesbih eden, ona kulluk yapan, ona itaat eden, onun kurallarına göre faaliyet yapan bir asker durumundadır. Dolayısıyla bütün yaratıklar Müslümandırlar, Allah'a teslim olmuş, ona itaat eden kuldurlar, secde ve hamd ile tesbih ediyorlar. Allah'a itaat etmek, salahı neticelendirir, fesadı ve ifsadı değil. Fesatsa, putperestlerin, müşriklerin, münafıkların eliyle, bazen de fasık, günahkar, kafire dair davranışları, iğreti olarak da olsa yansıtan fasık mümin eliyle, etrafa ve kendi içine yayılır. İçteki pislik engellenmeyen fesada meyil, içteki dengesizlik yani fıtratın bastırılması, vicdanın susturulması, içteki arıza ve anormallik yani Kur'an'ın ifade ettiği gibi kalbin hastalığı dışa yansır, bozulma dışa yönelik olur. İşte ifsat bu şekilde ortaya çıkar. Yeryüzü böylesine fesada uğrar veya uğratılmaya çalışılır. Artık günümüzde fesat eskiden olduğu gibi birkaç kişiye sınırlı kalmıyor. Fesadın da e, teknolojinin getirdiği özelliklerden yararlanarak, medyayı kullanarak, insanları köleleştirdikleri insanları asker olarak değerlendirip globalleştirmeleri fesadı Topyekun dünyaya ahlaksızlık yayarak, inançsızlık yayarak, bomba yağdırarak, her yönüyle varlıkları rahatsız edecek çok çirkin boyutlara ulaştırmaya çalıştıklarını hepimiz görüyoruz, biliyoruz. İnsanlara ders veren doğulu insanlar çocuklarını dövüyorlar, öğretmenler. Çocuklarına sert davranıyorlar diye akıl verip e, bunun demokrasiyle bağdaşmadığını, insan özgürlüğüyle uyuşmadığını, dolayısıyla yanlış olduğunu ısrarla vurgulayan insanlar, bu konularda ne kadar samimi olduklarını masum, nice zavallı insanların üzerine yağdırdıkları bombalarla gösteriyorlar. Bir tokat vurulmasına karşı çıkan, bir bebek katili insanın hapishanede durmasından acı duyduğunu söyleyen ve bu konuda e, yaptırımlar uygulamaya çalışan Batı dünyasının nice masum insanlara fesadı yayarak özgürlük adına demokrasi adına yeryüzünü toptan mahvetmenin planları yaptığını hepimiz herhalde görmek durumundayız. İşte... Daha önce birkaç kişiyi öldüren insanlara ya da öldürmeyi düşündüklerini ifade ettikleri görüşlere terör diyen hatta yeryüzünü ifsad edenlerden arındırmaya çalışan Allah'ın kurallarını yeryüzüne hakim kılmaya gayret etmekten başka bir etkinliği olmayan Müslümanlara terör çıkartıyor terörist muamelesi yapan ve öyle değerlendiren insanların savaş adıyla en büyük terörizm hareketlerini yerine getirdiklerini herhalde tartışmaya gerek duymayacak kadar Batılılar bile artık kabul edecek duruma geldi. Terör aslında günümüzün medyasında ve günümüzün İslam dışı zihniyetlerinde bir silah olarak kullanılan kaypak bir kavramdır. Söz gelimi filmlerde işlenen cinayetler öldürme işine göre değil de bu cinayetleri kimin işlediğine göre değerlendirilir. Birçok insan öldüren kişi eğer filmin jönü başrol oyuncusuysa bu öldürme işi bir kahramanlıktır. Yok kötü adam yaptıysa bu işleri işte o zaman bu terördür, vahşettir, problemdir. Filmde zaten bu şekilde kurgulanmış izleyenler bazı cinayetleri alkışlarken bazılarını lanetlemek rolü düşmüştür izleyenlere. Seyirci buna hem alıştırılmış hem de şartlandırılmıştır. Artık sinema dışında da oynanan ya da dünyayı tiyatro sahnesine, sinema alanına, medyanın yönlendirdiği televizyon arenasına döndüren insanlar bu oyunda da izleyiciyi Aynı tavra mecbur etmek için bütün şeytanca hilelerini gösterirler. Akı kara, karayı ak göstermek için sihirbaz değneği konumunda olan televizyonlar ve gazeteler ve onların arkasında fesatçı insanlar, Firavun'un sihirbazlarından çok daha fazla insanları büyülemekte, etkilemekte, ...ve Musa'nın rolünü üstlenmeye çalışan insanların karşısına düşman olarak tavır almak için görevlendirilmektedir. Dolayısıyla kendileri kesin olarak fesatçı ve terörist birer zalim olan firavunların ve yandaşlarının Kur'an-ı Kerim'de karşısındaki Musa ve onun yardımcılarına hangi gözle baktıklarını hatırlamakta fayda var. Dolayısıyla en büyük terörist, en büyük fesatçı kabul edilebilecek bir prototip özellikte olan Firavun ve onun yandaşları kendilerini ıslahatçı olarak görüyorlar. Toplumu ıslah etmek isteyen Musa Aleyhisselam'a da fesatçı, bozguncu, terörist damgası vuruyorlardı. Halkı da onun aleyhine kışkırtıyorlardı. Dolayısıyla günümüzde de derin devletlerin yetkilileri, Firavuna benzeyen rollerini benzer ölçüler içerisinde koyuyorlar. Zaten Kur'an Firavun ismiyle tarihin belirli dönemlerinde yaşamış bir insanı değil, fesatçı, tuğyancı, azgın her türlü büyük kafirler için şu veya bu şekilde tanrılık iddia eden hevasını putlaştırmış insanlar için, Örnek olarak Firavun kelimesini kullanır. Araf suresinin 127. ayetinde meal olarak Firavun şöyle diyordu, Kur'an ona haber veriyor. Musa'yı ve milletini, seni ve tanrılarını terk edip yeryüzünde bozgunculuk yani günümüzün anlamıyla terörizm yapsınlar diye mi bırakacaksın diye Firavun'un yandaşları Firavun'a sorarlarken Firavun şöyle cevap veriyordu bana izin verin de Musa'yı öldüreyim. O Rabbine yalvara dursun. Onun sizin dininizi değiştireceğinden veya yeryüzünde fesat çıkaracağından yani terör uygulayacağından korkuyorum diyordu. Mümin suresi 26. ayeti kerimede haber verilen şekliyle. O yüzden günümüzdeki Firavun'un izinden giden onun çağdaşları aynı anlayışla yeryüzünde terörü engelleme gerekçesiyle Musa'nın izinden giden insanlara aynı tavrı gösteriyorlar. Gösterecekler ki Kur'an-ı Kerim e, her zamanda bu portreyi doğru olarak ortaya koymuş olsun. Evet, e, Kur'an'ı okumuş olsak, bugün masum maskeleri takan teröristleri daha iyi tanımış olacağız. Bugünkü firavunları Teşhis etmekte zorlanmayacağız. Her farklı inanç mensubu kendisine göre bir tan terör tanımı, bir fesat, kargaşa, anarşi tanımı yapar. Her görüşün farklı bir teröristi daha doğrusu bu damgayla yaftalandıracağı farklı kimseler vardır. Buna günümüz tabiriyle öteki deniliyor. Öteki kavramı bazı saldırgan düşüncelere sahip müstekbirlerde, emperyalistlerde terörist demektir. Yani Amerika'nın ve emperyalist batının ya dostları vardır, kendi çıkarlarına ters düşmeyen yardakçıları vardır ya da teröristler vardır. Onun dışındaki insanlar onlara göre birer fesatçı, birer anarşist, birer teröristtir. Hele Müslüman iseler potansiyel terörizm mutlaka onlar için söz konusudur. Yaftalama aynen Firavundan beri bu şekilde devam eder. Her çeşit Terör eylemleri yapan bir kimse kendi çıkarlarına eğer o emperyalist zihniyetlerine ters değilse veya ters olmadığı zamanlar terörist değildir. O olsa olsa bir özgürlük savaşçısıdır. Ama terör saldırılarına karşı kendini savunan öteki insan kendi zihniyetinde olmayanlar hemen damgayı terörist olarak yerler. Aslında terör veya fesat anarşi veya kaos İslam'ın getirdiği insanlık nizamını, huzuru, adaleti tümüyle dejenere etmeye çalışan onun düşmanları demektir. Gerçek nizam, gerçek huzur, gerçek adalet Allah'ın koyduğu hükümler doğrultusunda aranacağına göre Allah her şeyi güzel ve salah ölçüleri içerisinde fesat olmayacak biçimde yarattığına göre esas anarşist Allah'a isyan eden kimsedir. Esas terörist Allah'ın kanunlarını çiğneyen insanlardır. Esas problem, esas hastalık e, kalbindeki iman yönüyle yapıyı, fıtratı, vicdanı öldüren, anormalleşen Allah'ın koyduğu fıtratı çiğneyen insanların yaptığı tavırdır. Adalet Allah'ın hükmüne riayette, Allah'ın hükmüyle hükmetmemekte zulüm ve fesat olarak ortaya çıkmaktadır. O yüzden Allah'ın hukukunu, Allah'ın nizamını gözetmeyen insan, diğer insanların hukukunu haydi haydi çiğner, ihlal eder. Allah'a itaat etmeyen insanın, Diğer insanlara da fesadını sirayet etmeyeceği hiçbir şekilde iddia edilemez. Mümkün onların bazıları iyi niyetli olabilir. Akrebin iyi niyeti zehrini başkalarına sunmasına engel değil. O belki iyilik yapıyorum zannıyla bunu yapabilecektir. Akrebin zararından çok fazla etkilenen insan yoktur ama... Akrep'ten çok daha zararlı hale gelmiş olan, içindeki fıtratı fıtratı susturan, vicdanını susturan ve yanlış ideolojilerle Allah'ın gösterdiği istikametten sapma gösteren kişinin iyi niyetle bile insanlara yaklaşımı bir kötülük olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü çünkü onların terazileri bozuk. Ölçüleri yanlış. Tarttıkları her şeyi doğru zanlıyla, yanlış ölçüyle tarttıkları için ortaya konan netice de yanlış olacaktır. Müslümana göre ölçü Allah'ın kanunları, Allah'ın hükümleridir. Yani İslam'dır, ölçü odur. Allah'ın güzel dedikleri güzel, doğru dedikleri doğru, iyi dedikleri iyidir. Allah'ın yanlış dediği, kötü dediği, fesat dediği her şeyde, Müslümana göre Allah'ın koyduğu ölçüye göre o damgayı yemeye hak kazanır. Allah'ın hükmüdür adalet. Müslümanın hayatıdır ancak ıslah ve salah. İslami çizgi olmadan yeryüzünün nizamının da muhafaza edilmesi söz konusu olmayacaktır. İşte peygamberler bu uyarıları insanlara ulaştırmak için, bu güzellikleri yaymak için zalimlere ve fasitlere karşı çıkarak, ifsad edenlerle mücadele ederek Allah'ın hükümlerini insanlara ulaştırmışlardır. Evet, yeryüzünün fesattan arınması için, yeryüzünün Allah'ın yarattığı nizam üzerine devam edebilmesi ve salahı için mutlaka tevhid Allah'ın otoritesini kabul her şeyden önce şarttır. Allah'ın hükmüyle amel edilmeden yeryüzünün fesattan uzaklaşması ya da insanın fesattan uzaklaşması mümkün değildir. Kargaşa, fesat, anarşi, düzensizlik hep bunlar ya otoritesizlikten dolayı olur, başıboşluktan ortaya çıkar ya da otoritenin meşru ve adil olmamasından dolayı ortaya çıkar. Tekrar edeyim. Fesat, kargaşa, anarşi ve düzensizlik ya otoritesizlik demektir ya da meşru olmayan bir otoriteye boyun eğmektir. Allah'ın meşru otoritesine boyun eğildiği veya o otorite ölçü kabul edildiği zaman fesat ve anarşi, kargaşa ve düzensizlik kendiliğinden yerini huzura, küçük bir cennete yöneltecektir. Ailede ve evde de böyledir. Okulda ve çarşıda da bu böyledir. Salih otorite var ise huzur vardır. Aksi ise yani uygun bir otorite yok veya otoritesizlik söz konusuysa o zaman huzursuzluk, problem, fesat ve anarşi olarak ortaya çıkacaktır. Mesela karıncalar alemi. Arılar alemi Atomlar alemi Eşya veya güneşler alemi 18 bin alemi sayabilirsiniz Patlamıyor İnsanlara fesadı yaymıyor Gökler denizler Ve onların bulunduğu yerlerde Fesat söz konusu olmuyor Sadece ve sadece insan içindeki Fesadı Ortaya koyarsa Denizlerdeki Varlıkların dengesini bile bozabiliyor. Ee, oksijenin ozon tabakasında milyonlarca senedir insanlara Allah'ın koyduğu ölçülerle hizmet eden dengeyi bozabiliyor. Ozon tabakasını bile delip fesadını atmosferin üstlerine çıkartmaya çalışıyor. Ama evvela bunu yapan insan... Ve diğer insan cinsleri bundan zarar görüyor. O yüzden insanın şeytanın gösterdiği anlayış ve ölçüsüzlük ile fesadını topluma yansıtması söz konusu olabilir. Bunun da düzeltilmesi ancak İslami prensiplerle söz konusudur. Hayvanlarda tabiat güçlerinde fesat olmadığından insan fesatçı olup dengeyi bozduğundan hayvandan da aşağı olabiliyor. Böylesine ifsadını çevreye diğer insan ve canlılara veya varlıklara yönlendiren e, fesatçı insan. Evet insan elini bitkilerin genlerine müdahaleye götürdüğünde... Hayvanları kopyalamaya, klonlamaya uğraştığında uzayı bir sürü uydularla, casuslarla doldurduğu durumda e, kitle imha silahlarını Amerika ve İsrail başta olmak üzere fesatçılar ellerine geçirdiğinde işte dünya arenasına o zaman fesatlarını daha kolay yayıyorlar ve bir teröristin değil binlerce teröristin yapamadığını bir iki gün içerisinde ve yeryüzüne huzur getirmek adına özgürlük getirmek, güzellik getirmek adına e, yeryüzüne e, ifsat damgasını vuruyorlar. Evet hatta denizlere kimyasal atıklar atıyorlar. Dolayısıyla denemeler yapıyorlar. Fesadı denizlere bile yayıyorlar. Kur'an-ı Kerim bundan 1400 küsur sene önce öyle demiyor mu? İstauzu Zaheral zahal zaharul fesadu fil berri vel bahr. Bi kesebet eydin Ancak ve ancak insanların fesatçı insanların eliyle fesat karada ve denizde açığa çıktı, zahir oldu diyor. Dolayısıyla denizlerin de, yeryüzünün de, göklerin de fesadı ancak fesatçı insanların eliyledir. Buna dur demesi gereken Allah'ın askeri pozisyonundaki Allah'ın emrine uyan müminler görevlerini ihmal ederlerse yeryüzündeki fesadın sonu gelmeyecektir. Tabii ki bu insanın da imtihan alanı olduğundan sadece kendisinin terör, anarşi, huzursuzluk e, yani fesadı Yapmaması yeterli değil insanın, başka türlü fesadı bireysel ve sosyal olarak ortaya koyanlara dur demeden, insanlar Allah'ın askeri rolünü üstlenmeden e, imtihanını kazanamayacaklar. Hem yeryüzündeki fesattan kendi düşen paylarını da alacaklar, hem de o fesada iştirak etmiş ya da en azından ona karşı çıkmamış, bir pozisyondan dolayı vebale ortak olacaklardır. Evet sayın dinleyicilerim kısa bir moladan sonra tekrar konuyu irdelemeye devam edeceğiz. Evet sayın dinleyicilerim. Bazı insanların biz ıslah edicileriz demelerini Kur'an-ı Kerim onların maskelerini indirecek şekilde bu sözle samimi olmadıklarını vurgular. Bakara suresinin ilk ayetlerinde ifsad edenlerin özellikle biz ıslah edicileriz dediklerini ve ifsad edici özellikleri kabul etmedikleri vurgulanır. Belki de onlar gerçekten yeryüzünü ifsad etmediklerini zannetmiş olabilirler. Şeytan yaptıklarını güzel gösteriyor olabilir. Onlar belki halüsinasyon görüyorlardır. Yapı bozukluklarıyla kendi yaptıklarını şirin görecek bir anormallik söz konusudur. Batırıcılar hep kurtarıcı rolünü üstlenmişler. Savaşanlar barışçı olarak Kendilerini takdim ediyorlar. Halkı köleleştirenler buna özgürlükçülük adı veriyorlar. Zulmedenler demokrasiyi getirmek istediklerini söylüyorlar. Evet savaşçılar barışçı olmuş. Dolayısıyla hep maske takarak fesadı unutturmaya, şirin göstermeye çalışıyorlar. Ve onların karaları ak göstermek isteyen anlayışına çanak tutan yerli her tarafta işbirlikçileri söz konusu. Nice nice beldelere, nice ülkelere, nice şehirlere bombalar yağdırıyorlar. Biliyorsunuz Irak'ta hala bombalamalar bitmedi. Bu nice zamanlarda da tekrar edilen bir özellik. Bugün Iraksa dün Afganistan idi. Evvelsi gün Kosova ve çevresi idi. Daha önceki gün Çeçenistan idi. Daha önceki gün Afrika'nın herhangi bir yeri, Afganistan'ın herhangi bir tarafıydı. Ve ne zamandır hala aynı zihniyetin Filistin'e bombalar, füzeler yağdırdığını, tanklarla Masum çocukların üzerine gittiklerini ama hep oradaki anarşiyi, oradaki terörü, oradaki zorbalığı kaldırmak adına bunların yapıldığını e, değerlendiririz. İnsanlar hep kurtarıcılarından çekiyor ne çekiyorlarsa. Ah onlardan da insanlar bir kurtulabilse diyoruz. Ve bunlardan çok daha feci olan ilk çağ cahiliyesi inançsızlığı ve ahlaksızlığı, fahşası modern kabul ediliyor. Bunlar günün gerekleri değerlendiriliyor. İslam ise irtica yaftalarıyla, mürteci değerlendirme ile Müslümanlara karşı çıkılıyor ve onlara uygun görülen sıfatsa terörizm oluyor. İslam'ın Hemen hiçbir ülkede bugün yönetme hakkı verilmediği halde bu kadar zulüm, bu kadar kaos, bu kadar fesat neyle nasıl izah edilecek? Ve hala yönetimi ellerinde bulunan, bulunduran özellikle batı emperyalist çizgisindeki e, ülkeler e, hala mı suçu Müslümanlara atmaya çalışacaklar? Ama... E, bu işin bugünkü ifadeyle raconu böyle ki Kur'an'da da onların maskesi böylesine ortaya konuluyor. İşte onlar biz ıslah edicileriz ama bilin ki onlar fesatçıların ta kendileridir deniyor. Bütün kafirler için Allah'ın hükmünü kabul etmeyen uygulamayan bütün insanlar için öyle deniliyor. Allah insanın... Toplumu ve çevreyi tümüyle ifsadına da müsaade etmiyor. Öyle bir sünnetullah ortaya koymuş ki, bu emperyalist zalimler şu veya bu gerekçeden dolayı ama, biz biliyoruz ki Allah'ın kurallarından dolayı, Allah'ın rahmetinden, Rablığından dolayı, fesatlarını bütün cihana, bütün dünyaya yayamıyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 251. ayette, وَلَوْ لَا دَفْءُ اللّٰهِ diye bildiğiniz e, malini hemen çoğunuzun hatırladığı bir ayet-i kerimesinde bu kuralını şöyle ifade ediyor mal olarak. Allahü Teala insanlardan bazısını bazılarıyla def etmemiş olsaydı yeryüzü fesada dönüşürdü. Fesat yeryüzünü kaplardı diyor. O yüzden bir zalimin karşısına başka bir zalimi musallat kılıyor allah Evet zalim peygamberin bir hadis-i şerifine göre Allah'ın kılıcıdır bize tuhaf gelmiş olsa bile. Allah o kılıçla yoldan çıkanları, azgınları, fesatçıları cezalandırır. Sonra da o zalimden intikamını alır deniyor. Zalime yardımcı olmanın daha dünyadaki cezası o zalimin kendisine musallat kılınmasıdır. Bunu saddam örneğinde görebiliriz. Dün Amerika'nın emrinde onun piyonu olarak Kuveyt'e ve daha önce İran'a saldıran kendi halkından olan Kürtlere kimyasal bomba atan o zalim insana yardım ettiği diğer zalim e, ki adını hepimiz biliyorsun, biliyoruz e, musallat kılınmıştır. Ama biliyoruz ki Allah ondan da intikamını alacaktır. E, Tabii ki bu son savaş İslam'la küfür arasında yapılan bir savaş olmaktan öte zalimlerin ortaya koyduğu iki zalimin sebep olduğu ama mazlumların çokça canlarının yandığı onların zarar gördüğü bir savaştır. O yüzden Allah'ın yardımının zalimlere gelmeyeceğini hem emperyalist güç olarak hem de kendi halkını, İslam dışı insanlık dışı istibdatla yöneten insanlar olarak onlara Allah'ın yardım etmeyeceğini değerlendirmek gerekiyor. Ama yeryüzünde böyle isteyenin de istediği ülkede istediği değişiklikleri yapabilecek kendi zihniyetini yayacak noktaya gelmemesi getirilmemesi Müslümanlar için bir görev bilinciyle değerlendirilmesi lazımdır. Nasıl Allah zararlı bitkileri dengeliyor çoğaltmıyor hayvanları birbirleriyle dengeliyor vahşi ve büyük cüsseli hayvanlar her şeyi ifsad edip canlıları tüketmiyor mesela Allah birbirlerine musallat kılıyor veya birbirleriyle def ediyor söz gelimi o meşhur örnekte olduğu gibi aslında o örnek doğruluğu tartışılır hani büyük balıklar küçük balıkları yutar. Hayır, hayır öyle olmuyor büyük balıklar küçük balıkları neslini tüketecek oranda denizlerdeki dengeyi bozacak oranda e, zararlarını fesat çizgisine getirmiyorlar. Kendi karınlarını doyuracak kadar rızık olarak kendinden küçük yiyeceklere giderken Allah öyle bir denge koyuyor ki Küçük balıklar, büyük balıklara rağmen milyonlarca senedir hayatlarını devam ettiriyorlar. Ama insanlar balıktan da daha alık olabiliyor, hayvanlardan da daha aşağıya inebiliyor. Çünkü fesadını, yeryüzünü, insanları dejenere edecek noktaya getirmeye çabalıyor. Ama Allah'ın kuralı işlemelidir, işleyecektir. Ee, Allah bir kısım insanları bir kısmıyla def edecektir. Bu konuda Müslüman Allah'ın askeri konumunda olursa kendine iyilik yapmış olur. Yoksa Allah alemlerden ganidir. Allah'ın koyduğu kurallar içerisinde yine yeryüzü tümüyle fesad olmayacak. Allah en azından güzelce yaşamak isteyenlere yaşayabileceği bir imkanı, fırsatı dünyanın şu ülkesinde, bu ülkesinde mutlaka verecektir. Denge devamlıdır. Dünya yaratıldığından bu yana bu huzur ve salah atmosferi söz konusudur. İnsan fesatçı özelliğiyle dengeyi kısmen bozabilse de bütün kainata, bütün dünyaya e, ulaştıramayacaktır. Bedelini ödemek gibi bir kendine dönen tarafı da vardır Allah'ın koyduğu kurallar içerisinde e, fesadın yaygınlaşmaması için. E, rahmet kuralları işlemektedir. Niçin Allah bedel koyuyor? Çünkü Allah müsaade etmiyor yeryüzünün tümüyle fesad edilmesine. Söz gelimi orman katliamı yaparken insanoğlu dünyevi gerekçelerle oksijenin azalmasıyla zararının kendisine döndüğünü görüyor. Hava kirliliği ve ozon tabakasını delecek kadar e, zararlı gazları dışarıya salan insan sonra hava sıcaklığının artması, iklimin bozulması yönüyle zararını görüyor ve ister istemez fesadını geriye çekmeye, azaltmaya çalışıyor. Evet, insan bedeli çok ağır olduğundan dolayı esas ahiret azabını düşünmesi gerekiyor. Fesattan, her türlü huzursuzluk ve anormallikten vazgeçmesi için. Ama ahiret azabını düşünmese bile tümüyle yeryüzünü, Fesadı alabildiğine yayamayacak Allah'ın koyduğu kurallar işliyor ağır bedeller olarak. Bunun yanında vicdan koymuş Allahü Teala her insanın içine. Dolayısıyla e, vicdanlar ne kadar susturulsa bile e, insanın olumsuz bir durumu yani fesadı ortaya çıktığında vicdanlar kişiyi rahatsız edecektir. Vicdanlar susturulmuş olsa bile Müslümanlar susturulamayacaktır. Yeryüzündeki fesada Müslümanlar ve zulme karşı olanlar dur diyecek, dur demesini bileceklerdir. Her koyun kendi bacağından asılır diyemez hiçbir insan, hiçbir Müslüman. Her koyun kendi bacağından asılsa bile bütün mahalle o kendi bacağından asılan koyunun leş olarak çıkarttığı kokudan rahatsız olur, rahatsız olacaktır. O yüzden o leşin orada kendi bacağından asılmasına dile müsaade etmeyecek, göz yomamayacak, onu, o fesadı kaldırıp toprağın altına gömecektir bazı insanlar. Bana dokunmayan bin yıl yaşasın anlayışı Müslüman için, haktan yana olan insanlar için kesinlikle geçerli olamaz. Çünkü sana dokunmasa bile bin yıl yaşayan yılan, Mutlaka çocuğuna dokunacaktır. Hele bin yıl yaşarsa başkalarına ne kadar zarar verecek, ne kadar e, büyüyecek, gelişecek, semirecektir. Bunu akıl sahibi insan düşünecektir. Evet demek istiyorum ki ahlaklılar, namuslular yani ıslahatçılar, ıslahçılar yani salih amel işleyen müminler, fesatçılar kadar güçlü ve aktif olmazsa Fesat yayılacak, bu yayılan fesattan hem dünya hem ahirette mümin de zarar görecektir. Müfsitlerle onlara karşı çıkmayanlar beraber helaka uğrar çünkü Hud suresinin 116 ve 117. ayetinde ifade ettiği edildiği gibi. Sadece fesatçılar değil onlara karşı çıkmayanlar da Allah'ın azabına ve dünyevi helaka mahkum olacaklardır. Evet mümin bir itfaiye eri gibidir. Mümin bir e, doktor, gönül doktoru durumundadır. Kendi eteği tutuşan bir itfaiyeci diğer yangınları nasıl söndürecektir? O yüzden fesat kendi evine, kendi gönlüne, kendi zihnine ulaşmış olan Müslüman da yeryüzündeki e, salih amel özelliğiyle itfaiyeci rolünü kolay kolay yapamayacaktır. O yüzden Evde fesatçılarla işbirliği yapan casuslar var mıdır? Televizyonlara biraz da bu anlayışla e, değerlendirme yaparak bakmak lazım. Hani bazıları tedbir olsun diye bazı özel konuşmalarında telefonların bile e, pillerini çıkartmaya çalışıyorlar. Mümkün ki bizi biri dinleyip, Bizim huzurumuzu bozmaya, bizim evimizde bile gizli kulak olmaya, yani en mahrem konuşmalara dile e, özgürlük vermeyerek e, bize fesatlarını uzatacak zararlar vermeye müsait olabilirler diyor. Ama bilelim ki mümin başka insanlardan korkmadan önce, Allah'tan korkar, devamlı kendisini dinleyen, izleyen bir Rabbu olduğunu, her şeyiyle ahirette hesap vereceğini bilir. Zaten bu anlayış bir zarar, bir ziyan, bir fesat, bir terör, bir anormallik olarak ortaya çıkmaya en küçük çapta müsait değildir. Ama insanları raplık yapmaya e, yöneltirseniz, insanlar. E, Birbirlerini böyle gözetlemeye denetlemeye kalkarsa özgürlük alanlarını tümüyle daraltacaklarından kendi fesatlarını kendi e, zihniyetlerini insanlara e, gereksiz yere müdahale noktasında kullanabileceklerdir. İşte insanın fesada meyilli yapısı, Salih mümini iç fesada karşıda daima uyanık nefsine ve hevasına karşı daima dikkatli olmaya, Zorlayacaktır. Bu nefsiyle cihadıdır müminin. Nefsinin fesada meyline karşı inkılabıdır mücahit Müslümanın. Dolayısıyla bu insan içindeki fesadı iman ve takva ile salaha çevirir. Dolayısıyla direnir e, güçlü bir insan olur kendine karşı öncelikle. İşte gerçek mücahitlik kişinin içini İçindeki fesat arzu ve duygularını salaha çevirmeden ortaya çıkmaz. Çıkarsa bu cihat değil, belki huzursuzluk, belki terör olabilir. O yüzden e, insanın evvela içine karşı galip gelecek, içindeki fesadı fesada meyleden arzuları susturabilecek bir e, dini ölçüleri önemseyen, e, nefsini öncelikle muhasebeye tabi tutan, Kendindeki fesadı öncelikle yok edilmesi gereken anlayış olarak değerlendiren insanlardır. Bundan sonra tabi ki e, cihat içte başlayıp içte bitmez, içte başlayıp dışımızdaki her türlü fesada karşı tavır almaya, onlara dur demeye, nereden gelirse gelsin bir zulüm, bir kötülük, bir problem ona karşı karşı çıkmaya insanı zorlayacaktır. Allah ıslah etsin demekle iş bitmiyor. Allah ıslah etsin ama Allah senin benim elimle Müslüman kulu vasıtasıyla insanları ıslah etmek, yeryüzünü tekrar ıslah çizgisine çevirmek istiyor. Allah'tan korkmak ve doğru söz sahibi Allah'ın ıslahı için şarttır. Dolayısıyla Allah korkmadan, korkmadan yalan özellikleriyle ıslahı beklemek Ahzab suresinin 70 ve 71. ayetlerine ters düşer. Değişim, Toplumu ve çevreyi, yapıyı ıslah etmek bize bağlıdır. Cihadı terk eden, dolayısıyla görevini terk eden insanlar, birbirleriyle yardımlaşmazlar ve birbirlerine veli olmazlar. İyilikleri yaymazlarsa, çifa, o zaman ne olacak? Fesat baş gösterecektir. Enfal suresi 73. ayet bunu ifade eder. Her türlü şirk ve nifak, her türlü küfür ve Allah yolundan alıkoymak e, e, aynı zamanda bir fesattır. Nesil ve ekini helak etmek, homoseksüellik, yol kesmek, eşkıyalık, hırsızlık, insanları gruplara ayırmak, sihirbazlık, Kur'an'da e, fesadın ve ifsadın örneklere olarak vurgulanır. Aynı zamanda tuğyan ve e, kişileri Allah yolundan alıkoymak. Çünkü İslami yapı, Nesil, mal, can, din ve akıl emniyeti ortaya koyar. İşte bunlara saldırıysa değişik atlarla bile ifade edilse Kur'an'ın ifadesiyle fesat ve ifsattır. Uygarlıkların yıkılışında ilk ve en büyük etken Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirdiğimizde fesat ve ifsat anlayışıdır. Bugün insan hakları ihlalleri şeklinde fesatlar oluyor. İnsanların onurunu, şerefini, haysiyetini korunması gereken e, neslini, namusunu, malını, canını, aklını ve dinini e, fesat anlayışlarıyla mahveden, onlara hücum eden cahiliye anlayışı bugün de yer yer kendini gösteriyorsa Müslümanlara çok iş düşüyor demektir. Evet bugün insanları... İman dışında farklı kategorilere ayırmayı e, bilim yoluyla ispat edilmemiş teorilerin yanlış e, gerekçelerle değerlendirilmesi veya fesadın küfrün hizmetine bilimin sunulması fesadın e, daha değişik şekilde yaygınlaşmasına sebep oluyor. Ee, en büyük fesadın yaygınlaşması teknoloji yoluyla olabiliyor diyebiliriz. Uydular, casus uçaklar, bombalar, füzeler, cep telefonları, gizli kameralar, tele kulakların direkt veya dolaylı yoldan fesatlarını veya fesat aracına dönüştüklerini görmek e, herhalde zeki olmayı gerektirmiyor. Medya yoluyla yani boyalı basın veya bazı kanallar vasıtasıyla... ...fesadın e, ne kadar çirkin boyutlarıyla çok sayıda insana ulaştığını e, bilmeyen, görmeyen yoktur. Ekonomi yoluyla da ciddi manada fesat olabiliyor. Fesatçılar israf ve tüketim e, konusunu pompalayarak, hızlandırarak, toplumları tüketim toplumu yaparak mahvediyorlar. Ülkeler, toplumlar, aileler, evlilik kurumları, e, iş bulma konuları gibi... E, yapılar savurganlık ve kapitalist düzenin zulmü sebebiyle insanları ifsada ve iflasa sürüklüyor. Aç insanın dini de ahlakı ve tüm yaşama biçimi de kolaylıkla yozlaşabiliyor. İnsanlar karınlarını doyurmaktan veya bazıları e, eşya sevgisinden ve yarışından başka bazıları at yarışı veya e, futbol sevgisinden veya müzik e, dinleyip e, devamlı Onlarla uğraşmaktan başka bir davası olmayan e, fesada uğramış, e, her türlü e, anormalliğe, yozlaşmaya kapı açmış duruma gelebiliyorlar. Modernizmin, modanın, e, mal eşya yarışının, lüksün, reklamın fesadı yaygınlaştırmadaki rolleri e, herhalde e, bundan yüz sene önce tahmin edilemezdi bu kadar büyüyebileceği şekliyle. Ve en büyük fesadı doğurgan fesadı, diğer tüm fesatlara analık yapan fesadı e, İslam düşmanı olan düzen olarak ifade etmek e, mümkündür e, demek gerekiyor. Evet sayın dinleyicilerim, fesadın her türünden, terörizmin her çeşidinden, saldırganlık, işgal ve çirkin savaşın her görünümünden kurtulmak için tek bir yol vardır. O da, Dünya barışı, salah ve imarının, ıslahın, bireysel ve toplumsal huzurun tek bir kaynağı olan, bir adı da barış ve selamet olan İslam'dır. İşte yeryüzündeki ve içimizdeki fesada dur demek istiyorsak, İslam'ın dünyada da ahirette de kurtarıcı kollarına atılmamız ve Allah'a hakkıyla kulluk yaparak kendimizi de, Toplumu da kurtarmaya çalışmamız e, Her şeyden Önemli olmaktadır Evet sayın dinleyicilerim e, Bir saati aşkın bir zamandan beri Beni sabırla dinlediğiniz için e, Hepinize Dua ediyor Güzellikler diliyor Varsa içinizdeki fesattan Başlayarak Tüm, tüm fesada Evinizdeki, ailenizdeki, televizyondaki Çevrenizdeki Kafanızdaki gönlünüzdeki fesada ve insanların yaşayışındaki fesada dur diyebilmek insanlara yardımcı olabilmek itfaiyeci konumuna erebilmek bizim dünyamızı da ahiretimizi de kurtaracaktır. Yoksa fesatçılara dur demediğimiz müddetçe onlar bizim iyiliklerimize dur diyecekler ve yeryüzü her geçen gün daha Fesada boyanacaktır Hepimizin Salah ve ifsat konusunda Allah'ın kulu olarak Görevlerini yerine getirmesini Dua ve Temenni ederek Hayırla kalın Güzelliklerle beraber olun Sayın dinleyicilerim Kur'an kavramları Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan Yağmurlu bir havada asırlık çınarın altına sığınan 12 yaşındaki Ahmet'in anne özlemiyle çabuk.